Radyo tiyatrosu. Nişne Bahçesi. Yazan: Anton Çehov. Çevirenler: Erol Güney ve Şahap İlter. Radyoya uygulayan: Fehmi Akgün. Mikrofona koyan: Hamid Akıllı. Efekt Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Lübov Andreevna Nedret Güvenç Anya Emel Mesci Varya Hale Akıllı Gaev Leonid Andreevich Sami Ayanoğlu lopahin alekseevich aytaç Yürükaslan, aslan trofimov Cüneyt türel Simeonov piştik bilge zobu charlotte ivanovna şükran akın epiyodov metin çoban dunyaşa oya aydınat firs rauf ulukut yaşa mustafa alabora yolcu metin çoban Çok şükür tren geldi Saat kaç İkiye geliyor Mumu söndürmeli artık ortalık ağrıyor Ne kadar gecikti acaba Öf, En az iki saat Ben de olur aptallardan değilim Sözde buraya onları istasyonda Karşılamak için gelmiştim Uyuyakalmışım Hem de oturduğum yerde Çok fena oldu Bari sen uyandırsaydın Ben sizi gitti sanıyordum Dinleyin bakın Geliyorlar galiba Hayır Şunu bunu toplamak Bagajları almak Yubov Andreyem Avrupa'da beş yıl yaşadı Şimdi çok mu değişti bilmem Herkes de iyi geçinir iyi bir insandır Köpekler de bütün gece uyumadılar Sanki sahiplerinin geldiği içlerine doğdu Neyim var ne oluyor sana Dün Yaşa Ellerim getiriyor Bayılacağım Oo, Sen de pek çıt kırıldımsın Dün Yaşa bir matmazel gibi giyiniyorsun Saçlarını da o şekilde tarıyorsun Ama böyle davranmaman lazım İnsan ne olduğunu bilmeli Bu çiçekleri bahçıvan gönderdi Dünyaşa Yemek odasına konacakmış Dışarıda sabahın ayazı Sıfırın altında üç Bir taraftan da vişne ağaçları çiçeklenmiş. Doğrusu bu iklimimizin izin ettiklerini hiç doğru bulmuyorum Doğru bulamam da Bakın Yermelov Alekseyevich, izin verir misiniz size bir şey söyleyeyim İki gün evvel bu çizmeleri aldım O kadar çok diyor ki felaket Gıcırdamaması için ne süreyim Hadi çek arabanı kafa şişirme Her gün başıma bir bela gelir ama şikayet etmem Hatta alıştım bile Ben gidiyorum işte görüyorsunuz ya Hep böyleyindir İzin verir misiniz Yermolay Alekseyev Size bir şey söyleyeyim Epihodov bana evlenme teklif etti Aha. Bir türlü karar veremiyorum Gerçi sakin ve iyi kalpli bir insan Ama bir konuşmaya başladı mı susturamazsınız Güzel ve duygulu konuşuyor ama Konuştuklarından pek bir şey anlaşılmıyor Hoşuma gitmiyor değil Ben de çılgınca seviyor Yalnız mutsuz bir insan Her gün başına bir şey gelir Herkes onunla alay ediyor Adı da yirmi iki felaket Durun durun i̇şte. Geliyorlar galiba ha, Evet geliyorlar ama bana ne olur Her yanım buz kesildi Gerçekten geliyorlar Karşılamaya gidelim Acaba beni tanıyacak mı beş yıl oldu görmeyelim Şimdi düşüp bayılacağım. Ay, ay Bayılacağım Buradan geçelim anne Bu odayı hatırlıyor musun? Çocuk odası Hava ne kadar soğuk Ellerim dondu Odaların rengi ve işlemesi hiç değişmemiş anneciğim Çocuk odası Canım güzel odacığım benim Küçükken burada yatardım <gülüyor> Şimdi de çocuk gibi Gel seni öpeyim var ya canım. Hiç değişmemişsin Bir rahibe gibisin dünya Seni de tanıdım Gözlerimiz yolda kaldı Dört gece yolda uyumadım Şimdi de o kadar üşüdüm ki Siz büyük oruç günlerinde gitmiştiniz O zaman kar ve don vardı Şimdi ise Canım ne çok bekledim sizi benim ışığım Artık bir dakika bile dayanamayacağım Size bir şey söyleyeyim mi Yine mi bir şey Pascal'den sonraydı Bizim katip epihodo beni istedi Hep aynı hikaye Ne yapacağımı bilmiyorum Beni seviyor hem de o kadar çok seviyor ki Odam, pencerelerim Sanki buradan hiç ayrılmamışım Evimdeyim Yarın sabah kalkar kalkmaz bahçeye koşarım Ah bir uyuyabilseydim Yolda hiç uyumadım Yaşa çabuk kahveyi pişir Annem kahveyi şimdi. Neyse Tanrı'ya şükür geldiniz Yine aramızdasın Canım güzelim geldi Çok özlemiştim Sanırım. Paskalya'dan önce yola çıktım Soğuktu Charlotte'la yol boyunca durmadan konuştu Türlü maskaralıklar etti <gülüyor> Ne diye başıma bu Charlotte'yı musallat ettim bilmem ki Yalnız gidemezdin ki canım 17 yaşındasın Paris'e geldik soğuk kar Fransız cam kötü Annem beşinci katta oturuyor Biz gittiğimiz zaman konukları vardı Bilmem bir takım Fransız hanımlar Bir de elinden kitabı hiç düşmeyen ihtiyar bir rahip Ev insana hiç huzur verecek bir ev değildi Birdenbire anneme o kadar acıdım ki Başını ellerimin içine aldım Bir türlü bırakmadım Sonra hep beni okşadı ağladı <gülüyor> Ne olur anlatma bunları Mentonun yakınındaki evini çoktan satmıştı Elinde hiçbir şey kalmamıştı Annemiz halden bir türlü anlamıyor İstasyonda bir yemek yemeye otursak en pahalılarını seçiyor Garsonlara da birer ruble bahşiş veriyor Charlotte da da aynı Yanımızda bir de yaşa diye bir uşak var O da bizim yediklerimizden yemek istiyor Onu buraya getirdik ha, Evet gördüm Sen anlat bakalım durum nasıl Faizleri ödeyebildiniz mi Nerede Ağustos'ta çiftliğimiz satılacak Tanrı yardımcımız olsun Var ya Lopahin seni seviyor Peki neden anlaşmıyorsunuz ne bekliyorsunuz daha Sanırım bundan bir şey çıkmayacak Öyle ya onun çok işi var Beni düşünemez Herkes evleneceğimizi söylüyor Herkes tebrik ediyor ama ortada bir şey yok Her şey rüya gibi Aa, Senin broşun küçük bir arı sanki Annem hediye etti Paris'te ben balona bindim. Ay canım güzelim geldi. Biliyor musun bütün gün ev işleriyle uğraşıyorum. Şuraya buraya koşuyorum. Boyuna da hayal kuruyorum. Seni zengin bir adamla evlendirebilsem O zaman rahat ederdim. Manastıra gider bütün kutsal yerleri gezerdim. Gezerdim gezerdim. Bahçeden kuş sesleri geliyor. Saat kaç acaba? Üçe geliyor sanırım. Yatma zamanı geldi canım. Bundan altı yıl önce babam öldü. Bir ay sonra da kardeşim Grişadere'de boğuldu Yedi yaşında tatlı bir çocuktu Annem dayanamadı gitti Arkasına bakmadan gitti Onu ne kadar iyi anladığımı bilseydi ee, Hanımefendi kahvesini burada içecek ee, Dünyaş'a nerede? Kahve daha hazır değil mi? Paris'ten geldiler Beyefendi de bir zamanlar Paris'e giderdi <gülüyor> Niye gülüyorsun Firz? Ne buyurdunuz? Hanımefendim geldi Onu nihayet dünya gözüyle gördüm Artık ölsem de <gülüyor> ee, Bir ya. zamanlar Seninle kardeşim bu odada yatardım Şimdi 51 yaşındayım Ne <gülüyor> tuhaf Evet yıllar geçiyor Efendim? Ee, Zaman diyorum geçiyor e, Burada ucuz Kötü bir esans kokuyor ben yatmaya gidiyorum İyi geceler anneciğim canım. Benim seyrine doyum olmayan kızım Geldin artık memnun musun? Ben bir türlü kendimi toparlayamadım İyi geceler dayıcı. Annene ne kadar benziyorsun Oğlun yaşındayken sen de böyleydin kardeşim hmm, Beyler saat üçü buldu <gülüyor> Var ya sen hep böylesindir Dur kahvemi içeyim de hep beraber çıkarız Kahveye alıştım Gece gündüz arıyorum bütün eşyayı getirdiler mi acaba? Bir bakayım. Şu anda burada oturan gerçekten ben miyim? <gülüyor> Zıplamak, ellerimi çırpmak istiyorum. Tanrı şahidim olsun, vatanımı severim. İçten severim. Vagonun penceresinden bakarken hep ağlıyordum. Hele şu kahvemi bir içeyim. Teşekkür ederim, Fırz. Seni sağ salim gördüğüme öyle sevindim ki. ki gün... Hani. E, kolay işitmiyordum. Ya... Beşe doğru Harkova gideceğim için üzgünüm Oysa sizinle kalmak isterdim Eskisi gibisiniz Ya Üstelik güzelleşmişsiniz <gülüyor> Paris modasına göre de giyinmişsiniz Nasıl olsa battı balık yan gider Kardeşiniz bana kaba der Köy ağası der ama Vız gelir varsın söylesin Ben yalnız bir şey isterdim Sizin bana eskisi gibi inanmanızı Yeter ki Harikulade insana heyecan veren gözleriniz bana eskisi gibi baksın Aa, Yerimde duramıyorum oturamıyorum <gülüyor> Ben bu mutluluğa dayanamayacağım Sen yokken Niner öldü Evet bana yazmışlardı Fazla konuşmaya vaktimiz yok Size durumu iki üç kelimeyle anlatmaya çalışayım Bildiğiniz gibi bişle bahçeniz borçlar yüzünden satılacak Mezat günü 22 Ağustos Ama siz endişelenmeyin Rahat uyuyun Çıkar bir yol bulunur Bakın benim düşüncem... ...dikkat edin rica ederim. Çiftliğiniz şehirden ancak 20 kilometre uzakta. Yakınından demiryolu geçiyor. Eğer vişne bahçesi ve şehrin kenarındaki arazi... ...parçalara ayrılır... ...yazlık evler yapılmak üzere kiraya verilirse... ...sizin senede en az 25 bin ruble geliriniz olur. Fikrinizi iyi anlayamıyorum Yermolay Lopay. Sayfiyeye gelenlerden yılda bir dönüm için... En az 25 ruble alırsınız Eğer bunu hemen ilan edersek Emin olun sonbahara kadar kiralanmamış Küçücük bir parça bile kalmayacak Her parçayı kapışacaklar. Sizi kutlarım kurtuldunuz Yalnız biraz düzene koymak Bütün eski binaları hiçbir işe yaramayan bu evi Eski vişne bahçesindeki ağaçları kesmek gerek Kesmek mi? Oh, beni bağışlayın dostum ama siz hiçbir şeyden anlamıyorsunuz bütün bu kentte insanı çeken görmeye değer bir şey varsa o da bizim vişne bahçemizdir Bu bahçenin ilgi çeken bir yanı varsa o da pek büyük olmasıdır Vişne iki yılda bir olur olanın da ne yapılacağı bilinmez Kimse satın almıyor ki <gülüyor> Ansiklopedik büyük sözlükte bile bu bahçenin sözü geçiyor <gülüyor> Eğer hiçbir çare bulamazsak bir karar veremezsek 22 Ağustos'ta vişne bahçesi de bütün çiftlikte arttırmayla satılır Karar verin artık yemin ediyorum başka çıkar yol yok yok yok Eskiden, yani 40-50 yıl önce vişneyi kuruturlardı. Şurup yaparlardı, reçel yaparlardı. Bazen de... Sus, Bazen kurutulmuş vişneyi arabalarla Moskova'ya, Harkov'a gönderilerdi. Para vardı, para. Kurutulmuş vişne dedim ya, yine de yumuşak, sulu, tatlıydı. Ah o zaman usul bilinirdi Şimdi ne oldu o usule Unutuldu Kimse bilmiyor Şimdilik alasmadık 3 Üç hafta sonra görüşürüz Gitmek istiyorum Ama Siz sayfa konusunda Düşünüp karara varırsanız Ben ödünç olarak elli bin ruble bulurum Ama iyice düşünün Eee gidin artık Gidiyorum gidiyorum Gidiyorum kaba herif ama durun. Var ya onunla evleniyor. Var nişanlıcı. Dayıcığım <gülüyor> yeter. <gülüyor> ne çıkar var ya? Öyle bir şey varsa ben çok sevinirdim. O iyi bir insandır. Aa, iyi insandır. Gerçeği söylemeli. Ah, hanfendiciğim. Bana 240 ruble. Yarın faiz vermem gerek. Yok yok. Ama ben de gerçekten yok. Bulunur canım, bulunur. Hiçbir zaman umudumu yitirmedim. Bazen düşünürüm her şey bitti sanırım ama bir de bakarsınız arazinizden demiryolu geçer, sana para verirler. Başka bir şey çıkar. Bugün değilse yarın. Bir kahve içelim artık da yatalım. Anya uyuyor. Artık güneş doğdu. Soğuk kırıldı. Bakın anneciğim, ağaçlar ne güzel. Tanrım. Ne tatlı hava Sığırcıklar ötüyor Bütün bahçe bembeyaz Luba unutmadın değil mi hmm. Bak bu uzun yol Dost doğru gider Şerit gibi Ay ışığında parlar Hatırlıyor musun Unutmadın değil mi Benim çocukluğum saflığım. Bu çocuk odasında yatardım Buradan bahçeye bakardım Mutluluk benimle birlikte Her sabah uyanırdı Bahçe gene o bahçe Hiçbir şey değişmemiş Bu göğsümdeki bu omuzlarımdaki ağır yükü atabilseydim Geçmişi unutabilseydim Evet Bu ne kadar garip Bahçede borç yüzünden gidecek Bakın Sevgili annemin ruhu bahçede dolaşıyor Beyazlar giymiş oh, oh. Oh. Nerede Hayır korusun ne diyorsun ya anne Hayır kimse yok bana öyle göründü <gülüyor> da çardağa giden yol dönemecinde... ...beyaz bir ağaçcık eğilmiş. Bir kadına benziyor. Ne güzel bahçe. Beyaz çiçek yığınları, mavi gök. Size selam verip hemen gideceğim. Sizi görebilmem için sabaha kadar beklememi söylediler. Fakat sabredemedim. Anneciğim, tanıyamadınız mı? Bu <gülüyor> Petya Trofimov. <gülüyor> Petya Trofimov. Grisha'nızın eski öğretmeni. <gülüyor> O kadar çok mu değişmişim? Yapma Aliyubat. Size söyledim Petia. Yarına <gülüyor> kadar sabredin dedim Bir çocuk oldu, oldu. Elden ne gelir anneciğim? Tanrının emri böyle Yapmayın, ağlamayın. Çocuğum öldü, boğuldu. Neden, neden dostum? Oh, orada Anya uyuyor. Ben de yüksek sesle konuşuyorum, gürültü yapıyorum. Ama sizin neniz var, Petya? Neden bu kadar kötülediniz? Neden bu kadar çöktünüz? Trende gelirken bana bir köylü kadın Hırpani Efendi dedi. Siz o zamanlar gençtiniz. Yakışıklı bir öğrenci. Şimdi saçlarınız seyrekleşmiş. Gözlük takmışsınız. Gözlük takmışsınız. Hala öğrenci misiniz? Alın yazın böyleymiş anlaşılan Ben hep öğrenci kalacağım <gülüyor> Hadi artık gidin de yatın Geç oldu Demek şimdi uykuya Bak şu romatizmam Ben sizde kalacağım Bana Andreevna yarın sabaha kadar heh, 240 guble <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 240 ruble faiz için <gülüyor> Bende para yok dostum Geliririm güzelim Önemsiz bir para <gülüyor> Olur gayet versin sen ver abi. Evet bekleye dursun Ne yapalım ver Belki pek gereklidir Hem geri verir verir Ben gidiyorum artık ee, Kız kardeşim Parasını sağa sola savurmaktan Bir türlü vazgeçme. Anneciğim eskisi gibi Hiç değişmedi Onu kendi haline bırakırsak Nemiz var nemiz yok hepsini dağıtır Evet eğer bir hastalığa karşı Birçok ilaç sağlık veriliyorsa bil ki o hastalık iyi olmayacak sinistendir Düşünüyorum kafamı yoruyorum bir hayli çare buluyorum Ama birçok çare bulmaktan ne çıkar birçok demek ki asıl çareyi bulamıyorum Bir mirasa konmak iyi şey Aynamızı çok zengin bir adamla evlendirmek gene iyi Yarastav şehrine gitsek Kontes teyzemizden biraz dünyalık edinsek de iyi olurdu Teyzemiz çok zengin <gülüyor> Tanrı yardımcımız olsun Oğul ama Teyzemiz zengin ama bizi sevmez Evvela annen Bir aristokratla evlenmesi gerekirken Bir avukatla evlendi Pek de ahlakın emrettiği şeylere göre hareket etmedi İyi hoş insandır Onu çok severim Fakat anne kapıda <gülüyor> Tuhaf şey Sağ gözüme bir şey kaçtı Göremiyorum Bu Perşembe mahkemedeyken <gülüyor> Neden uyumuyorsun anne? Uykum yok uyuyamıyorum <gülüyor> Benim küçük yavrum <gülüyor> Çocuğum Sen benim yeğenim değil Benim meleğimsin Sen her şeyimsin İnan inan Sana inanıyorum dayıcığım seni herkes sever hürmet eder Fakat sevgili dayıcığım sen konuşmamalısın Yalnız susmalısın Biraz önce annemiz yani kız kardeşin için neler söylüyordu Evet Evet gerçekten bu kötü bir şey Tanrım sen beni bu huyumdan vazgeçir Gerçekten dayıcığım siz susmalısınız Susun işte bu Susuyorum Şimdi yalnız iş üzerine bir çift söz Perşembe günü mahkemedeydim Topladık, konuştuk. Bana öyle geliyor ki bankaya faiz vermek üzere senetle ödünç para bulmak kabul olacak. Tanrı yardımcımız olsun. Salı günü bir daha gidip konuşacağım. Annenizle o konuşacak. Herhalde reddetmez. Sen de dinlenir dinlenmez yarasa bulacak ki büyük annene gireceksin Ania. İşte böylece üç koldan harekete geçeceğiz. Faizleri ödeyeceğiz eminim. Namusum üzerine istediğin şey üzerine yemin ediyorum. Artırmaya kadar her şey düzelecek Ne kadar iyisin dayıcığım Ne kadar zekisin Şimdi rahatım oh mutluyum <gülüyor> Leoni Tandriyem Hiç tanrıdan korkunuz yok Ne vakit yatacaksınız Şimdi şimdi ee, Sen git firs. <gülüyor> ben bugün kendim soyunacağım ee, Çocuklar Bay bay Gerisini yarın konuşuruz Şimdi gidin uyuyun ...batmak üzere... ...bu yüksek kavak ağaçları bana hüzün veriyor... ...çocukluğumu hatırlıyorum... ...babamla annem panayırlara dolaşırlar... ...temsiller verirlerdi... ...ben de ölüm perendeleri atar... ...çeşit çeşit marifetler gösterirdim... ...babamla annem öldükten sonra... ...beni bir Alman hanım yanına aldı... ...okutmaya başladı... ...büyüdüm... ...sonra mürebbi oldum... ...nereliyim... ...kimim bilmiyorum... ...dertleşmek istiyorum... Kimse yok. Hiç kimsem yok. Mandolin çalmak ne kadar hoş. Bu bir gitar, mandolin değil. Deli bir aşık için bu bir mandolindir. Bunlar çok kötü şeyler söylüyorlar. Ne de olsa Avrupa'da bulunmanın hali başka. Ben kültürlü bir insanım. Birçok ilgi çekici kitaplar okudum. Ama bir türlü kendime bir yol çizemedim. Ne istediğimi bilmiyorum. Ben artık gidiyorum. Sen Epeodol. Çok akıllısın, çok korkunçsun. Seni kadınlar çılgınca severler. Dünyaşa, sizi iki kelimeyle rahatsız etmek isterdim. E, Söyleyin. E, ben sizinle yalnız e, isterdim. E, peki. E, yalnız siz önce bana ceketimi getirin. Burası biraz bitibekle. Oh, peki, e, getireyim. Of. Ne budalı adam Tanrı korusun kendini öldürür diye korkuyorum Biliyor musunuz Bu eve geldiğimde küçücük bir kızdım Ya Yaşayışım değişti Ellerim bembeyaz bir matmazelin elleri gibi Kibarlaştım Her şeyden çekiniyorum Bir de siz beni aldatırsanız yaşa O vakit benim halim nice olur Benim kuzucuğum Her genç kız kendini bilmeli Dünyada en çok hoşlanmadığım şey hoppa genç kızlardır Sizi bütün kalbimle sevdim siz okumuş, görmüş bir insansınız. Her konuda konuşabilirsiniz. Evet, bana göre de öyle. Ha, gelenler var. Bizim efendiler. Şimdi eve gidin, şu patikadan gidin. Yoksa size rastlarlar, sizinle buluştuk sanırlar. Bunu dünyada isteme. Karar vermek gerek vakitler. Siz araziyi sayfaya yapmak için vermeye kararlı mısınız, değil misiniz? Bir kelimeyle cevap verin. Evet yahut hayır. Yalnız bir kelime. Aa ne iyi oldu? Yanı başımıza demiryolu yaptılar. Ne güzel. Kolayca şehre gittik, yemek yedik. Ee, sarı bilyeyi tam ortaya oturttum. Ben eve gitse de bir parti yapsam. Sen ne zaman olsa oynarsın. Yalnız bir kelime. Ne olur cevap verin. Evet. evet. Dün büyüğüm param vardı bugün ne kadar az <gülüyor> Zavallı var varyacığım İdare edeyim diye herkesi tarhana çorbasıyla doyuruyor Ben size düşünmeden harcıyorum Ah <gülüyor> Eh onlar da ee, İzin verin şimdi topla ah, Teşekkür ederim Yaşar Yemiye de niçin gittim bilmem ki Sizin çalgılı lokantanız ne kötü yer öyle Masa örtüleri de sabun kokuyor Neden bu kadar çok içmeli kardeşciğim Neden bu kadar çok yemeli neden bu kadar çok konuşmalı? Bugün lokantada gene çok konuştun. Hem de söylediklerin ipe sapa gelir şeyler değil. Ben neyse bu artık değişemem. Bu belli bir şey. Çiftliğinizi şu zengin Deriganov istiyormuş. Arttırmaya kendi gelecekmiş. Siz bunu nereden duydunuz? Şehirde konuşuluyordu. Yaroslav'daki teyzemiz para göndermeyi valetti. Ne zaman ve ne kadar bilmiyoruz. Ne kadar gönderecek? Yüz bin. 200 bin 10-15 oh, bin arasında o da iyi o Beni da... bağışlayın ama Sizin kadar işten anlamayan Ciddi düşünemeyen garip insanlara hiç rastlamadım Size ana dilinizle söylüyorum Çiftliğiniz satılıyor Siz de sanki işin farkında değilmişsiniz e, Ne yapalım bize yol gösterin Size her gün söylüyorum Vişne bahçenizi de arazinizi de Sayfeler haline getirerek kiraya vermek lazım Bunu çok çabuk yapmalıyız Arttırmaya bir şey kalmadı Kusura bakmayın ama ben bu sayfiyeleri de sayfiyede oturanlarda pek bayağı buluyorum. Aa, senden aynı şeyi düşünüyorum. Şimdi ağlamaya başlayacağım. Ya bağıracağım ya düşüp bayılacağım. Dayanamıyorum. Beni bitirdiniz. Gidiyorum. Hayır gitmeyin gitmeyin kalın dostum rica ederim. E, belki bir yol buluruz. Düşünecek vakit kalmadı diyorum. Oh, boyuna bir şey bekliyor gibiyim. Sanki bu ev başıma çökecek gibi... Ne günahkar insanlarmışız Sizin ne günahınız olabilir Kendi günahlarımı çekiyor Paralarımı hiç düşünmeden gelişi güzel bir deli gibi saçtım Borç etmekten başka bir işi olmayan bir adamla evlendim Kocam içkiden öldü Ben başka birini sevdim O sırada da ilk cezamı çektim Beynimden vurulmuşa döndüm Burada bu derede çocuğum boğuldu Avrupa'ya gittim Gözlerimi kapadım kaçtım Kendimi bilmeden kaçtım O da peşimden merhametsizce kabaca Menton yakınlarında bir villa satın aldım Orada hastalandı Üç yıl gece gündüz rahat yüzü görmedim Geçen yıl villam gene borçlar yüzünden satıldığı zaman Paris'e geçtim Orada da beni soydu Yetmiyormuş gibi bir kadına düştü Az kaldı kendimi öldürecektim Ne ahmaklık Ne ahmaklık Birden vatanıma kızıma özlem duydum Tanrım sen büyüksün Günahlarımı affet Beni daha fazla cezalandırma Üzme kendini kardeşciğim Çalgı sesine kulak ver <gülüyor> Onları bir gün bize çağırsak bir akşam eğlencesi düzenleriz Pek işitilmiyor Dün tiyatroda bir oyun gördüm Öyle gülüştü ki Siz oyun seyredeceğinize biraz da kendinize baksanız iyi edersiniz Hepiniz ne kadar silik yaşıyorsunuz Gerçekten öyle Yaşantımız pek anlamsız Babam köylüydü Hiçbir şeyden haberi yoktu beni okutmadı Sarhoşken sopayla döverdi Hiçbir şey öğrenemedim Yazım kargacık burgacık Bu yüzden mektup yazmak istemiyorum Evlenmelisiniz dostum Evet bu doğru Bizim Varya ile evlenseniz iyi bir kızdır. Bütün gün çalışır. En önemlisi sizi de seviyor. Sizin de çoktan beri ondan hoşlandığınız anlaşılıyor ya. Olur. Ben razıyım. İyi bir kızdır. Ha, i̇şte bizimkiler geliyorlar. <gülüyor> Annem burada. Gelin, gelin sevgili kızlarım benim. Sizi ne kadar çok seviyorum bilseniz. Şöyle yan yana oturun. Bizim sonsuz öğrenci boyuna kızlarla geziyor Size ne oluyor 50 yaşına giriyor hala öğrenci Şu aptalca alayları bırak. Tuhafsın niye kızıyorsun e, Sen de hep aynı şeyleri tekrarlıyorsun Bu ne Bilmem Uzakta bir yerde Belki bir maden kuyusunda çıkırık koptu Herhalde çok uzakta bir yerde hı hı Belki de bir kuş leylek filan Yoksa baykuş Nedense bir tuhaf oldum Dostlarım artık gidelim akşam oluyor Veri geliyor İzin verirseniz bir şey soracağım Buradan doğru istasyona gidilir mi? İyi, gidilir Bu yoldan gidin Çok teşekkür ederim Şey, Hava çok güzel Matmazel Aç bir kardeşinize 30 kopek kadar yardım edin Alın alın e, Buyurun Gümüş yok Neyse Alın size bir altın. <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Ben gidiyorum, gidiyorum. Ah anneciğim, evdekilerin yemeği yok. Bir de ona altın veriyorsun. <gülüyor> Afalım benim gibi bir ahmakla başa çıkılır mı? Evde nem varsa vereceğim. Yermolay <gülüyor> Lopahin. Bana biraz daha ödünç verin kuzum. Biraz daha. Emrinize amadiyim. Gidelim efendim, artık vakittir. Biz de burada seni evlendiriyorduk Varyacığım. Tebrikler, kutlarım. <gülüyor> Anne bu alay edilecek bir şey değil Size tekrar hatırlatırım efendiler 22 Ağustos'ta vişne bahçesi satılıyor İyi düşünün Düşünün Gidebiliriz Şu yolcuya teşekkür ederim Varya'yı korkuttu böylece yalnız kalabildik <Gülüyor> Varya biz sevişiriz diye korkuyor Bir gün bile peşimizden ayrılmıyor O dar kafasıyla bizim aşktan da üstün olduğumuzu anlamıyor ne güzel konuşuyorsunuz Bugün burası ne kadar güzel Petya siz beni çok değiştirdiniz Artık eskisi gibi vişne bahçesini sevmiyorum Bütün memleket bizim bahçemiz değil mi? Bir düşün Anya Büyük babanızın, atalarınızın ve bütün soyunuzun köleleri vardı Bu bahçenin her ağacında, her yaprağında size bakan bir insan görmüyor musunuz? Sesler duymuyor musunuz? Of korkunç bir şey Oturduğumuz ev çoktan beri bizim değil Size söz veriyorum buradan gideceğim Sizde evin anahtarları varsa Onları bir kuyuya atın Ve uzaklaşın Rüzgar gibi özgür olun Ne güzel Bana inanın Anya. İnanın. Bakın daha otuzuna basmadım Daha gencim öğrenciyim Fakat o kadar çok çektim ki Kış geldi mi açım hastayım Bir dilenci kadar yoksulum Alın yazın beni nerelere sürüklemedi bilseniz Nerelere Buna rağmen ruhum her zaman, her dakika gelecekle ilgili duygularla doludur. Ben mutluluğu şimdiden duyuyorum Anya, şimdiden. Onu şimdiden görüyorum. Ay yükseliyor. Epihodov yine gitar çalıyor. Duyuyor musunuz? Evet. Ay yükseliyor. İşte mutluluk. İşte geliyor. Adım adım yaklaşıyor. Daha yakına geliyor. Onun adımlarını istiyorum Anya, neredesin? Ah. Yine bu var ya çekilmez bu. Dere kenarına gidelim. Orası çok güzel. Gidelim. Madame Lepine. Madame Lepine Hadi oradan Hırpani Efendi sen de Evet Hırpani Efendi'yim ve bununla övünürüm İşte orkestrayı çağırdık Fakat neyle ödeyeceğiz <gülüyor> Neden Leonid bu kadar geç kaldı Şehirde ne yapıyor yarabbim Dünyaşah Çalgıcılara çay verseniz <gülüyor> Arttırma yapılmadı galiba Çalgıcılar da sırasız geldiler Baloda sırasız Neyse önemi yok işte sizlere bir iskambil oyunu İçinden bir kağıt seçin Simenov Pişçik Seçtim Şimdi kağıtları karıştırın Çok iyi Verin bana aziz dostum pişlik. Ein, zwei, drei Şimdi yan cebinize bakın Aa, Maça sekizlisi Doğru Aa, Müthiş bir şey <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dikkatinizi rica ediyorum Bir hokkabazlık daha İşte güzel bir örtü Satıyorum alacak var mı Ein, zwei, drei <gülüyor> Ne tane daha? Bir, iki, üç. Aman, var ya. E hayret, doğrusu hayret. Aman ne şeytan kadını. Leonita ortalarda yok. Bu kadar zaman şehirde ne iş var anlamıyorum. Artık her yer kapandı. Çiftlik ya satıldı ya arttırma yapılmadı Bizi bu kadar merakta bırakacak ne var ki Dayım satın almıştır bundan eminim Aa evet evet Büyük anne 15000 bin ruble gönderdi <gülüyor> Bize güveni yok çiftliği kendi adına almak istiyor <gülüyor> bu para faizi bile karşılamaz Madame le Pain. Sonsuz öğrenci Şimdiye kadar iki kez üniversiteden kovuldun <gülüyor> Aa neden kızıyorsun var ya Seninle şaka ediyor bundan ne çıkar? İstersen Lopahin'le evlen O akıllı bir adamdır <gülüyor> İstemesen de zorlayan yok ya Anneciğim ben kendim teklif edemem miyim? İki yıldan beri herkes bana bunun sözünü ediyor Onun aldırdığı bile yok Ya susuyor ya şakalaşıyor Anlıyorum gittikçe zenginleşiyor işiyle meşgul Beni nasıl düşünsün? <gülüyor> Leonit niçin görünmedi? Çiftlik satıldı mı satılmadı mı? Bir öğrenebilseydim oh, Petya beni kurtarın Bir şeyler söyleyeyim Bir şey <gülüyor> Çiftliğin satılmış veya satılmamış ne önemi var? Çiftliğin işi çoktan bitti, çoktan olan oldu. Yolları otlar bürüdü Sakin olun dostum, sakin olun. Kendinizi aldatmamak bir kez de olsa gerçeği görmek gerek. Artık. Hangi gerçeği? Siz gerçeğin yalanın ne olduğunu görebiliyorsunuz. Ben öyle miyim ya? Beni hor görmeyin. Ben burada doğmuşum. Annem, babam, büyük babam burada otururlardı. Bu evi severim. Vişne bahçesi olmadan yaşamımın bir anlamı yok Eğer gerçekten satmak gerekiyorsa O zaman beni de birlikte satsınlar oh. ben... Oğlum da burada boğulmadı mı? Bana acıyım, iyi kalpli dostum İnanın ki, İnanın ki bütün ruhumla acınıza katılıyorum Bugün içime bir ağırlık çöktü Burası fazla gürültülü Beni hor görmeyin Petia. Yemin ederim sizi bir akrabam gibi severim ben Anya'yı size vermek isterdim Fakat dostum okumak gerek Üniversiteyi bitirmelisiniz Size hiçbir şey yapamıyorsunuz Talihin elinde bir oyuncağız O sizi istediği yere atar Ne garip Doğru değil mi? Evet Bir türlü sakalınız da çıkmıyor canım Ona bir şey yapmalı da büyüsün bari Çok tuhaf bir insansınız Güzel olmayı da hiç arzu etmedi. Hmm. Bu telgrafı görüyor musunuz Paris'ten geliyor Hı. Tekrar hastalanmış Affını diliyor Gitmem için yalvarıyor Gerçekten de Paris'e gitmem gerek Yüzünüzü astınız ya. Ne yapalım dostum Hasta Yalnız ve mutsuz Ona kim bakacak Vaktinde ilacını kim verecek İşin saklayayım onu seviyorum Bu apaçık Seviyorum Boynumda bir taş gibi Ben bu yükle çöküyorum Fakat bu taşı seviyorum Onsuz yaşayamam. Ne olur ne olur iştenliğimi bağışlayın ama O değil mi sizi soyan Hayır hayır hayır böyle şeyler söyleme O bir serseridir küçük bir serseri Bunu bilmeyen bir siz kaldınız Tam anlamıyla bir serseridir o bir hiç ha, Siz 26 27 yaşındasınız fakat bir okul öğrencisi gibi düşünüyorsunuz Olsun varsın ne çıkar Bir erkek olmalısınız Sizin yaşınızda olunca seven bir insanı anlamak gerekir Siz de sevmelisiniz <gülüyor> İçiniz temiz değil sizin Sizde her şey numara Acayip <gülüyor> Gülünç bir yaratıksınız <gülüyor> Neler söylüyorum? Ne korkunç şey Dayanamam gideceğim Aramızda her şey bitti Petya pet ya. dur canım ne garip adamsınız Şaka söyledim Hmm. Hadi Fethiye hadi Saf çocuğum benim Sizden af diliyorum hadi gelin dans edelim Eskiden balolarda Generaller Baronlar Amiraller dans ederlerdi Şimdi posta memurunu istasyon şefini çağırıyorum onlar bile istemeye istemeye geliyorlar Merci Fethiye yoruldum oturalım Anneciğim mutfakta birisi dedi ki Vişne bahçesi satılmış Kim almış Onu söylemedi gitti Gel yadan sedelim. Yabancı bir ihtiyarın gevezeliği Şimdi meraktan öleceğim Gidin yaşa öğrenin kim almış <gülüyor> Bunu söyleyen ihtiyar çoktan gitti <gülüyor> Niçin gülüyorsunuz Bunda gülecek ne var bu Epiodov çok gülünç, hoş bir adam Felaket kumkuması Firz eğer Firz eğer çiftlik satılırsa Sen nereye gideceksin? Nereye emrederseniz oraya tabi Rüyubov Andreevna Sizden bir dileğim var Bana bir iyilik edin Tekrar Paris'e dönerseniz beni de beraber götürün Bu iyiliği esirgemeyin ah, Güzelim sizi valise davet edebilir miyim? Ah Güzelim şu 80 rubleyi verseniz ne olur 180 muhla Durun durun geldi işte Lopahin değil mi o yaklaşan Nihayet gelebildiniz yer Lopahin Niye bu kadar uzun sürdü Leonid nerede Beraber geldik Şimdi burada olacak Söyleyin, Arttırma yapıldı mı sonuç Arttırma döre doğru bitti Treni kaçırdığımız için e, Dokuz buçağa kadar beklemek zorunda kaldık Oh başım dönüyor Vişne bahçesi satıldı mı Satıldı. Kim aldı Ben aldım Durun efendiler Biraz bekleyin Şaşırdım konuşamıyorum <gülüyor> Arttırma salonunda toplandık Derigano da vardı Leonik Andrejevic'in yanında Ancak 15 bin rublesi vardı Arttırma başlar başlamaz Derigano hemen 30 bin verdi. Onunla karşı karşıya kaldık 40 bin verdim o 45 bin Ben 55 bin O 5'er bin arttırıyordu ben 10'ar bin Neyse Sonunda bahçenin borcundan 90 bin fazlasını verdim Bahçe bende kaldı Vişne bahçesi artık benim Benim <gülüyor> Tanrım Vişne bahçesi benim <gülüyor> Söyleyin bana Sarhoş deyin Deli mu? Bütün bu şeylerin düş olduğunu söyleyeyim Ben büyük babamın Ve babamın köle olduğu Mutfağına bile giremediği çiftliği Satın aldım <gülüyor> Hey çalgıcılar çalın dinlemek istiyorum <gülüyor> <gülüyor> Gelin bakın nasıl Yermon balta baltayla lişne bahçesine girer Ağaçları toprağa düpedüz nasıl yuvarlar Burada sayfeler yapısıyız <gülüyor> Oluyor, hole gidelim. Bırakın yalnız kalsın gidelim Bunda ağlanacak ne var Çalgıcılar iyi çalın Her şey istediğim gibi olsun Yeni efendi geliyor Vişne bahçesinin sahibi geliyor Anne Anne Ağlıyor musun Canım ciğerim Sevgilim güzelim Tanrı sana uzun ömürler versin Vişne bahçesi satıldı Artık yok Bu doğru Ağlama anne Senin temiz iyi ruhun kaldı Benimle gel Gel canım gidelim burada Biz yeni bir bahçe yetiştiririz Bundan daha güzel Bak görürsün yüzün yine gülecek Gidelim anneciğim Gidelim Halk bizi uğurlamaya gelmiş. Bana kalırsa yerim olabilir lofayin. Bu köylüler iyidir ama anlayışları da pek az. Liuba, onlara para çantanı veri verdin. Bu böyle olmaz. Böyle olmaz bu Dayanamadım. Ne yapayım? Dayanamadım. Gidelim buradan. buraya buyurun. Buyurun. Burası çok soğuk. Ee, bugün sobayı yakmadık. Nasıl olsa gidiyoruz. Ekim ayındayız ama yaz gibi güneşli bir hava var. İnşaat için tam zaman <Gülüyor> Dostlar unutmayın Trenin kalkmasına ancak 47 dakika var Demek 20 dakika sonra istasyona gitmek gerek Biraz çabuk davranın <Gülüyor> Anya Anya lastiklerim yok Nerede? araba hazır lastiklerim kayboldu Ben de Harkov'a gideceğim Sizinle aynı trende gideceğim Kışı orada geçireceğim Sizlerle çok vakit kaybettim İşsizlikten adeta hastalandım <Gülüyor> Biz şimdi gideceğiz siz yine faydalı çalışmalarınıza kavuşacaksınız Gider ayak izin ver de sana bir öğüt vereyim dostum Ellerini sallama Bu el sallama huyundan vazgeç Sayfaya kurmak sayfiyede oturanları bir gün ev sahibi yapmayı düşünmek Bu türlü hesaplar kurmak da El sallamak gibidir Ama ben yine de seni severim Allah ısmarladık dostum Her şeye çok teşekkür İstersen yol için sana para verir Hayır istemem Paran olmadığını biliyorum Var teşekkür ederim bir çeviri yaptım İşte cebimde Ben özgür bir adamım Herkesin önem verdiği şeyler benim umurumda değil İnsanlık en yüce gerçeğe ve mutluluğa doğru ilerliyor Ben ilk sıradayım Bari varabilecek misin? Evet Varacağım Ya da başkalarına nasıl varılacağını göstereceğim Annem sizden rica ediyor. Biz gitmeden ağaç kestirmeye başlamayın ya, Gerçekten bu ne düşüncesizlik? Şimdi şimdi Doğru Friza hastaneye götürdüler mi? Sabahleyin söyledim sanırım gönderdiler Yaşo nerede? Söyleyin annesi gelmiş onunla vedalaşmak istiyor Eh insanın sabrını tüketiyorlar Durun Yaşo Bir kez olsun yüzüme bakın Siz gidiyorsunuz <gülüyor> Beni bırakıyorsunuz e Ne diye alıyorsun? <gülüyor> Altı gün sonra gene Paris'teyim Yarın posta trenine biner Tozu dumana katarak yollanırız İnanamıyorum. Viv la France. Burası bana göre değil. Burada yaşayamıyorum. Elden ne gelir? Canım ağlayacak ne var? Kibar olan hanımlar ağlamaz. <gülüyor> Paris'ten mektup gönderin. Ben sizi seviyorum Yaşar. Hem öyle seviyorum ki. Ben kibar bir insanım Yaşar. Buraya geliyorlar. <gülüyor> E ee, gitsek artık Vakit geliyor On dakika sonra arabalara binelim artık Elveda sevimli ev ihtiyar babacığım Kış geçer bahar gelir Seni yıkacaklar Yerinde yerler ısıcak Bu duvarlar neler gördü Anya hazinem benim Parlıyorsun Gözlerin iki elmas gibi ışıldıyor <gülüyor> Mutlu musun? Çok Çok Yeni bir hayat başlıyor anne. E, gerçekten her şey yoluna girdi. Vişne bahçesi satılmadan önce hep mücülüyordu. Ama durum kesinleştikten sonra herkes yatıştı. Hatta neşelendi. Ben şimdi bankada çalışayım. Sen de Lüba ne de olsa daha iyisin. Sinirlerim yatıştı orası öyle. İyi uyudum. Yaşa eşyaları dışarı çıkarın. Vakit geldi. Aniyan benim. Çabuk görüşürüz Paris'e gidiyorum Orada neyle geçineceğimi biliyorsun Büyük annenin çiftliği almak için gönderdiği paralarla Yaşasın büyük anne Bu paralar da uzun sürmez ya Anne Anne çabuk Çabuk döneceksin değil mi Ben hazırlanacağım Lise sınavını vereceğim Sonra çalışırım sana yardım ederim Biz anne Birlikte birçok kitaplar okuyacağız değil mi biz sonbahar akşamlarında okuyacağız. Çok kitap okuyacağız. Önümüzde yeni bir dünya açılacak. Anne, sakın çok kalma. Geleceğim benim altın kızım. Charlotte da mutlu. Ne olur bana bir iş bulun. Ben işsiz yapamam. Bulucuğu iş Charlotte'a ona merak etmeyin. Eee bizi herkes bırakıyor. Var ya gidiyor. Artık yüzümüze bakan yok biz. Şehirde kalacak yerim yok Gitmek gerek Neyse önemi yok Pişçik geliyor haline bakın aman, aman biraz bırakın da nefes alayım Oh bittim Aman dostlarım bana biraz su verin ne olur Para için değil mi bu telaş Ben bu işten yakamı kurtarırsam iyi olacak Gidiyorum Size çoktan beri gelemedim güzelim Ah sen de burada mısın Lopahin Gördüme sevindim Çok zeki adamsın doğrusu Lütfen şu 400 rubri al Daha 840 borcum kalıyor Düş mü görüyorum nereden buldun bu paraları Olağanüstü bir durum İngilizler geldiler ve toprağımda bilmem nedir Beyaz bir çamur buldular <gülüyor> Size de 400 Andreevna güzelim Kalanı sonra Kim bu İngilizler Onlara bu çamur bölgesini 24 yıl için kiraya verdim Şimdi bağışlayayım vaktim yok fazla kalamayacağım <gülüyor> Yola düşmeli Herkese borcum var Hoşçakalın Perşembe günü döneceğim Biz şimdi şehre taşınıyoruz Ben de yarın Avrupa'ya Nasıl neden şehre taşınıyorsunuz eşyalar nerede Neyse yapılacak bir şey yok Tanrı yardımcınız olsun mutlu olun Bir gün öldüğümü işitirseniz Beni hatırlayın Diyin ki katırım biri vardı İsmi Simenov Pişçik ah. Toprağı bol olsun Artık gidebiliriz Yalnız içimde iki büyük dert götürüyorum biri Firz'in hasta oluşu Firz'i hastaneye gönderdiler Yaşa bu sabah göndertti İkinci derdim var ya Erken kalkmaya ve çalışmaya alışmış İşsiz kalınca sudan çıkmış balığa dönecek Şimdiden zayıfladı soldu Nurmadan ağlıyor Siz buraları çok iyi biliyorsunuz Yermolay ee, Lufahin Ay siz Şarlotta ile çıkın Ben de geliyorum Bakın dostum Onu sizinle evlendirmeyi düşünüyorum o sizi seviyor Siz de ondan hoşlanıyorsunuz Neden birbirinizden kaçıyorsunuz anlamıyorum Ben de anlamıyorum Bu işte bir gariplik var Daha vakit varsa ben şimdi bile hazırım Hiç olmazsa söz keselim Siz olmadan bu işi yapamayacağım Çok güzel bir dakikalık iş hemen çağırayım Aç gözlülük buna derler yaşa Biz gidelim Yaşa ben çağırırım Vay ya her şeyi bırak buraya gel Gel bakalım Garip bir türlü bulamıyorum Ne arıyorsunuz oh, Kendi elimle koydum Nereye koyduğumu bilemiyorum Siz nereye gidiyorsunuz Barbara Mihailoğlu'na Ben e, Ragülünlere ev işlerine bakacağım Kahya gibi bir şey e, Bunlar bu yaş nevoda oturuyorlar Hı -hı. Buradan yetmiş persah uzakta Ya Ya bu evde de hayat bitti Nerede olabilir Yoksa sandığa mı koydum Ha, evet Bu evde de hayat bitti Artık bir daha dönmeyecek Şimdi Harkova gidiyorum Bu trenle. Görülecek çok işim var ee, Buradaki işlere de Epiodov bakacak Onu yanıma aldım Çok iyi Bilmem hatırlıyor musunuz Geçen yıl bu vakitlerde kar yağmaya başlamıştı Bu yıl güneşli Yalnız biraz soğuk Derece 3 falan Ben bakmadım Derecede kırık Beni mi çağırdınız Geliyorum <Gülüyor> Ne oldu ya. Artık gitmeliyiz Evet Vakit geliyor anneciğim Bugün treni kaçırmazsak regülünlere yetişirim An ya Artık giyin Yola çıkabiliriz Yola Dostlarım Benim iyi, Sevgili dostlarım Bu evi Gelmemek üzere bırakırken Nasıl konuşmadan durabilirim Buradan giderken Nasıl kendimi tutar da Bütün duyduklarımı söyleyemem Dayıcığım, dayıcığım Ne olur yapmayın Pek susuyorum ee, Efendiler artık vakit geldi Ediyordu, bir dakika daha duracağım Sanki bu evi Bu evin duvarlarını şimdi görüyorum Tavanların şimdi farkına varıyorum Onlara öyle şefkatle sevgiyle bakıyorum ki Şimdi hatırlıyorum Altı yaşındayken Bir bayram günü Bu pencereye oturmuş Babamın kiliseye girişini seyrediyoruz. Her şeyi aldınız mı? Gidiyoruz. Hiç kimse burada kalmayacak. Ha İkbar'a kadar. Hadi arabadaki yerlerimize vakit tamamdır. Neredeyse tren gelecek. Gidelim. Allah'a ısmarladık evim. Elveda eski hayat. Selam yeni hayat. Demek İkbar artık. Hadi baylar. Hadi gene görüşürüz. <gülüyor> Kardeşim. Kardeşim. İkimiz kaldık. Benim sevgili bahçem, hayatım, gençliğim, mutluluğum. Allah'az anladık. Allah'az. Öyle sanırım ki Leonid Andriyeviç Yine kürkünü giymet Paltosuyla git. Ben de dikkat etmedim Bu gençlik Ne kadar düşüncesiz oluyor Hayat Geçip gitti Sanki Hiç yaşamamış gibi. <Gülüyor> ...biraz uzanayım. Hiç kuvvetim kalmadı. Ama... ...hiç... Bahçesi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Anton Çekov Çevirenler Erol Güney ve Şah İlter, Radyoya uygulayan Fehmi Akgün Mikrofona koyan Hamit Akıllı Efekt Erhan Mesutoğlu Sanatçılar, Lübov Andreevna, Nedret Güvenç Anya, Emel Mesci Varya, Hale Akıllı Gaev Leonid Andreevich, Sami Ayanoğlu Lopahin Alekseyevich, Aytaç Yürk Aslan Trofimov, Cüneyt Türel Simeonov Pişçik, Bilge Zobu Charlotte Ivanovna Şükran Akın Epiyodov, Metin Çoban dunyaşa Oya Aydınat, Firs Rauf Ulukut